Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül dinleyicilere dinleyicileri. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin hepinizin, hepimizin üzerine olmasını dileyerek programımıza başlıyoruz. Sabahın bereketinin ilk bölümünde yine her zaman olduğu gibi... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle başlıyoruz efendim. Ebu Hureyre radyallahu an şöyle rivayet ediyor: Resulullah aleyhissalatü Vesselam, gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü bunu daha iyi bilir dediler. Resulullah aleyhissalatü Vesselam Gıybet bir Müslüman kardeşini onun hoşlanmayacağı şekilde anmaktır buyurdu. Eğer söylediğim şeyler kardeşimde varsa denildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam eğer söylediğin hususlar kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu.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 caizse kulaklarımızı çeken, bize ikaz eden, ihtar eden, gıybetin çirkinliği, kötülüğü hususunda bizi ciddi ciddi düşünmeye sevk edecek iki hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kıyamete kadar gelecek bütün müminlere, Müslümanlara ikaz mahiyetinde yol haritası mahiyetinde çizmiş olduğu çizgilerden bir ikisini sizlere arz ettik efendim. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Arsa. Oğulları yaşlı adamın son derece manzaralı bir yer aldığını duymuşlar ve ister istemez telaşa düşmüşlerdi. Doktor olanı bunu da diğerleri gibi dağıtıp çarçur eder diyordu. Ailede bizim paramızla man sahibi yapmadığı adam kalmadı zaten. Babaları evlatlarına güvenmediği için sağlığında hayır yapmak istemiş ve o güne kadar edindiği servetin bir kısmıyla aile fertlerinden bazılarına iş yeri açmıştı. Şimdi de Aldığı arsanın herkese yeteceğini söylüyordu. Bu ise arsa taksim edilecek demekti. Adamın mimar olan ikinci oğlu ise bambaşka hayaller peşindeydi. Arsayı henüz görmemiş olmasına rağmen orada mükemmel bir sitenin yapılacağına inanıyor ve yerin en manzaralı kısmında kendisine müstakil ev planlıyordu. Doktor kardeşinin yıllardır kurmayı düşündüğü klinik bu sitenin merkezinde yer alabilirdi. Zaten kalp hastası olan babaları için de böyle bir yer gerekmiyor muydu? Arsanın taksim edilme endişesi yıllardır görüşmeyen iki kardeşi bir araya getirmiş... ...ve onları tuhaf düşüncelere sevk etmişti. Belki de son günlerini yaşayan babaları... ...bugün ölecek olsa... ...arsanın tamamı kendilerine kalmayacak mıydı? Bu fikir... ...çocukların beyinlerini bir kurt gibi kemirmeye başlamış... ...ve sonunda onları... ...babalarının ölmesiyle... ...acılarının da sona ereceğine inandırmıştı. Ve yaşlı adam... Arsaya ait herhangi bir muamele yapılmadan önce vefat etti. İkide birde tekleyen kalbi bin bir güçlükle büyütüp doktor ettiği oğlunun biraz fazla dozda vurduğu kalp iğnesine dayanamamıştı. Adam ertesi gün defnedildi. Okunan Kur'an bittikten sonra çocukların yanına gelen mezarlık bekçisi baş sağlığı dileyip Rahmetli babanız ölmeden bir ay önce mezarlığın bu tepesini satın almış ve bütün sevdiklerime yeter diyerek aile mezarlığı yapmıştı dedi. Nur içinde yatsın hep başkalarını düşünürdü. Dinleyiciler. Dünyada isterse milyonlarca metrekare arsanız olsun, bağınız bahçeniz olsun, sizin son varacağınız mekan, son gideceğiniz ev, o kabirden başka bir yer değil. Bu noktadan şu dünya ve dünya içindeki her şey bizi ahirete giden yoldan ve ahiretimizi kazanma adına, Allah'ın rızasını kazanma adına yapılacak hal ve hareketlerden, amellerden, hasenelerden uzaklaştırmamalı. Aksine, şu dünya adına elde ettiğimiz şeyler oraları kazanma adına feda edilerek onun rızasını kazanmaya vesile yapılmalı. Onun için hele hele şu günümüzde gençliğin evlatların neslin sahip çıkılmayı beklediği el uzatılmayı beklediği okulların yurtların Kur'an kurslarının müesseselerin yapılarak oralarda gençlere sahip çıkılarak milli ve dini terbiye verilerek dinini vatanını ve sever bir insan haline getirilerek gelecek adına en önemli bir husus olan bu vazife dururken bilmem ki acaba biraz daha değer kazanacak biraz daha değer kazanacak diyerek bekletilen ve sonrasında belki de yüzde sekseni doksanı sahibine fayda vermeden sahibinin göçüp gittiği, ve evlatları için de birer münakaşa mevzu haline geldiği, kavga, dövüş, küs olmaya sebep olan, o yerlerin sahibine ötede bir faydası olacak mı? Tabiri caizse hesabını öteye giden verecek, Cefasını o çekecek, safasını da geride kalanlar. Paylaşmanın vermiş olduğu münakaşayla biraz kırgınlık, biraz dargınlık ama yine ellerine geçen o değerleri yiyerek, içerek safasını sürecek. Değer mi değerli dinleyiciler? Onun için enteresandır. İnsanımız bugün kendi evine, zevkine önem verdiği kadar eğer neslin yetişmesine önem verirse, işine, aşına önem verdiği kadar geleceğimizi temsil edecek ve istikbalimizde bizleri temsil edecek o nesli yetiştirme adına faaliyetlere önem verirse, Zannediyorum ötede Yüzleri ak Ve tebessüm içerisinde Olan ve kazananlardan Olacak zannediyorum Evet değerli dinleyiciler Yine bugün Kalbin zümrüt tepelerinden Birisi olan Muhabbet tepesinde Sizlerle bir O muhabbet tepesine Çadırımızı kuracak Eğer Vakit müsaade ederse muhabbetten sonra da aşk var. Tabi bu beşere olan bir muhabbet bir aşk değil. Dün gecenin geç vakitlerinde öyle düşünürken aklıma Leyla ile Mecnun geldi. Hani Mecnun'a demişler ya senin bu Leyla dediğin kara kuru böyle çok Güzel olmayan birisi Gel biz sana Ne Leyla'lar bulalım O Leyla'nın tüy etmeyecek Veya öyle güzeller var ki Leyla onun tüyü olmayacak Halbuki ne güzeller var Sen bırak şu Leyla'yı Gel biz sana ne güzeller bulalım Ne güzeller deyince Mecnun dönmüş onlara demiş ki siz o Leyla'ya bir de benim gözümle bakın. Belki o bir beşerin bir beşere ifadesidir bu ama. Hani gönüllerin Leyla'sı Cenab-ı Hakk'a acaba nasıl bakmak lazım? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun karşısında ibadet ve secde halindeyken adeta değirmen taşının döndüğü gibi böyle bir ses gelirdi diyor hoca efendi ona bakan onda Allah'ın mütecelli olduğunu görür adeta onda Allah'ın mütecelli olduğunu görür hisseder ve onun kıvrım kıvırım böyle bir secde hali vardı ki insanın aklını başından alıp götürmeye yeterdi diyor Yine dün bir dostum bir kitap verdi. Ve ben birazcık böyle 50-60 sayfasını okuduğumda, Üstad'ı anlatan bir kitap, İnşallah kalbin zümrüt tepelerinden sonra, sizlerle onu paylaşmayı düşünüyorum. Üstad'ın değişik bir yönünü ele almış, kitabın adı Secdede Bir Ömür. Ama ne ömür? Üstad tesbihatlarını... Namazlarını Secdelerini Öyle bir yaparmış ki Öyle bir kılarmış ki İşte ben diyorum ki Biz kendi gözümüzle değil Kendi nazarımızla değil Hazreti Muhammed Mustafa'nın gözüyle Üstad hazretlerinin gözüyle bakalım Rabbimize Hani Mecnun demiş ya Bir de benim gözümle bakın Leyla'ya İşte ben de Dün gece öyle aklıma geldi. Dedim ki Ya Rab sen bir de Habibi Edibi'nin gözüyle bize kendini göster. Üstadımızın gözüyle kendini bize göster Ya Rab. Hissettir Ya Rab. Enteresan. Şimdi biraz böyle biraz böyle bir iki kerametvari hali olan, üç beş kitap okuyan, birkaç hadis okuyan insan bakıyorsun... Aman ya Rabbi, böyle bir enaniyet, bir benlik yanından geçilmeye adeta sanki böyle insanlar tereddüt eder hale geliyorlar. Üstad o haliyle engin bir tevazu. Niçin? Çünkü onun rehberi öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa'ydı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de o tevazu. Efendimizin tevazusundan yansıyan o üstattaki tevazu. Hani bir yerden bir yere sevk edilirken... ...ellerinde kelepçe namaz vakti geliyor biliyorsunuz bunu belki. Onu götüren askere jandarmaya diyor ki... ...müsaade et ben bir namaz kılayım. Hayır emir var çözemeyiz onu diyor. Sonrasında asker bir dönüyor bakıyor... Bunları hepsini inşallah sizlere tek tek paylaşacağım. Çünkü onu paylaştığımız zaman sanki üstadımızı aramızda hissediyor gibi olacağız inşallah. Mana ve manaya kapalı bir kalbe sahip olmama rağmen o ifadeleri dün o vakitlerde biraz böyle okumaya çalışınca Sanki bir an üstadımızın huzuruna gitmiş gibi oldum. Eh bu işin en gerisinde olan bana bu kadar nasip olduysa sizler gibi samimi, hasbi, kalbi derinlikleri olan insanlar zannediyorum onun huzurunda ders alma noktasına gelirler zannediyorum. Asker dönüyor bir bakıyor ki o kelepçeler çözülmüş üstad hazretleri namaz kılıyor. Anlıyor karşısında kimin olduğunu. Hemen geliyor elini öpmek istiyor. Sonrasında soruyorlar. Keramet falan diye. O diyor olsa olsa namazın kerametidir. Olan hadiseleri, hususları katiyen kendi nefsine vermiyor. Enteresan. Evet. İşte Rabbim bizleri, ne diyeyim, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, perde-i kalksa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen, artmayacak diyen Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın, Üstadımızın, Şahı Nakşibendi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, İmam-ı Rabbani'nin, ve bütün bunların, Efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın, sallallahu aleyhi ve sellem, nazarıyla, dürbünüyle, gözüyle kendisini müşahede etmeye bizlere nasip eylesin ne diyeyim. Evet. Ve Rabbim gönüllerin Leylası olan kendisini bulmayı bizlere nasip eylesin. Çünkü Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri döneminde biliyorsunuz sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş. Ve bundan dolayı da verilen ceza gereği ceza tatbik edilerek bu dünyadan ebedi aleme göç etmiş. Ancak eserinin birisinde benim ölümümün esrarı sin şına dahil olunca meydana çıkacak demiş. Ve sonrasında da Yavuz Sultan Selim yani sin Şam'ı Şam seferinde Şam'ı fethedince orada buradan da Osmanlı patişahlarının hem ilmi hem kalbi derinliği bir daha ortaya çıkıyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin bulunduğu yeri sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diye işaret etmiş olduğu yeri bulduruyor. Ve orayı kazdırınca kazılan yerin altından altın, zümrüt, yakut gibi kıymetli taşlar çıkıyor. Demek ki o dönemin insanları cami cemaati da olsa şu veya bu fert de olsa o kıymetli taşları altına zümrüt'e tapıyormuş ki Muhittin İbni, İbni Arabi Hazretleri sizin taptığınız benim ayağım altındadır diye ifadede bulunmuş. Onun için kalplerimizi bir kontrol edelim değerli dinleyiciler. Kalplerimizde neyin önceliği var? Allah'a ibadetin önceliği mi? Allah'ın emirlerinin önceliği mi? Hani biraz önceki hadis-i şerifte Efendimiz soruyor Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Kalplerimizde Allah ve Resulü mü önde? Yoksa dünya ve dünyaya ait mal, mülk, mamelek mi önde? Yaptığımız şeylerin birileri tarafından bilinmemesini veya bilinmesinden endişe mi ediyoruz? Korkuyor muyuz aman görmesinler, aman duymasınlar diye? Yoksa Allah'ım sen her şeyi görüyorsun, her şeyi biliyorsun. Ben nasıl buna müsaade ederim Allah'ım? Ben nasıl bunu Yapanlarla beraber olurum. Nasıl bunu yapabilirim? Deme endişesinde. Ve o endişe içerisinde. Kıvrım kıvrım mı oluyoruz? Evet. Muhabbet tepesinde bir otağımızı kurup. Muhabbet tepesini sizlerle bir seyredelim inşallah. Muhabbet. Sevgi. Kalbi alaka. Herhangi bir şeye veya herhangi birine düşkünlük manalarına gelir ki insanın duygularını bütünüyle tesiri altına alması itibariyle aşk vuslat arzusuyla yanıp tutuşma şeklinde daha derin buhutlara ulaşmasına da şevk-i denir. Muhabbeti kalbin mahbubu hakiki ile münasebeti ona karşı duyulan önüne geçilmez şiddetli iştiyak, gizli açık her meselede onunla mutlak mütabakat, her mevzuda sevgilinin murat ve isteklerinin kollanması ve vuslat demine kadar kendinden geçip ayırmama şeklinde de tarif etmişlerdir ki, bunların hepsini bir noktaya irca mümkündür. Ya Hak diyerek doğrulup Allah huzurunda durma, bütün kaygılardan fani alakalardan kurtulma. Değerli dinleyiciler Allah bes baki heves denmiş ya. Bazen şu sabahın bereketi programını sunan bu kardeşinize programdan sonra telefonlar geliyor. Bazı dinleyicilerimiz gerek hususi gerekse umumi meselelerini paylaşmak istiyorlar. Ve inanın dünyevi veya zahiri yönle duyduğum hadiselerden çok üzülüyor. Allah'ım sen yardım eyle bu kardeşime, bu hanımefendiye, bu bacıma diye dua ediyorum. Ama her şeyin haktan geldiğine ondan katiyen çirkin ve zulmün sadır olmayacağına iman eden inanan insan eğer dünya tersine dönse başına çevrilse katiyen bu meselelerin altında ezilmeyecek çünkü her şeyin Allah'tan geldiğine iman eden ...nasıl Mecnun Leyla'sının... ...izinde, yolunda... ...bir ömür çürütmüş bakın... ...ki... ...bizim Leyla'mız... ...gönüllerin Leyla'sı... ...vefasız değil... ...çok vefalı... ...dert veren değil... ...derman veren... ...hem dünyanın... ...hem okubanın sahibi... ...onun için... Rabbimizle yakınlığımız ne kadar çok olursa, ona teslimiyetimiz ne kadar çok olursa, hadiselerin bize vermiş olduğu sıkıntı o kadar azalır. Çünkü her şeyin ondan geldiğine iman eden bir insan, ondan geldiği şuurunda olarak hadiselere öyle bakar. İnsan bazen şahslara takılıyor. Niçin, bu bana nasıl bunu yapar mesela? Bu nasıl bu vefasızlığı gösterir? Bu nasıl bu iki yüzlülüğü yapar? Bu nasıl bu haksızlığı yapar? Bu nasıl hakkımda böyle iftirada bulunur? su izanda bulunur? Aleyhimde nasıl kulis yapar? Diye düşünürken, sonrasında insan eğer şahıslara takılır kalırsa, orada takılıp kalıyor, Allah'a kavuşma adına da çok ciddi bir vakit ve mesafe kaybediyor. Ama onu da aşarsanız, ona da bir yaptıran var derseniz, sebeplere değil de müsebbibül esbaba bakarsanız, sebeplere takılmanın manası yok. Allah'ım benim hangi cürmüm, hangi güzlü günahım, senin razı ve hoşnut olmadığın hangi şey var ki? Sen şu zalimin eliyle, şu münafığın eliyle, şu iki yüzlünün eliyle, diliyle bana böyle bir musibet verdin, sıkıntı verdin Allah'ım. Yine o meseleyi Rab'be daha çok yakınlaşma. Ona daha çok ibadet etme, ona daha çok zikretme. Onu daha çok anma onun rızasını elde etme adına daha fazla hassas bulunma ya vesile kılarsak zannediyorum o musibeti o belayı o sıkıntıyı aleyhimize değil lehimize çevirmiş ve Rabbimize biraz daha kavuşmaya vesile kılmış oluruz ki günümüzün müminine düşen de budur değerli dinleyiciler sebeplere takılmayın Sebeplere takılmanın sizlere hiçbir faydası yok. Siz müsebbibül esbaba bakın. Gerçek muhabbet insanın bütün benliğiyle sevgiliye yönelip onunla olması. Onu duyması ve topyekün başka arzulardan, başka isteklerden sıyrılabilmesiyle tahakkuk eder ki böyle bir mashariyete ermiş babayiğdin kalbi her an sevgiliye ait Ayrı bir mülahaza ile atar. Hayali her zaman onun büyülü ikliminde dolaşır. Duyguları her lahza ondan başka başka mesajlar alır. İradesi bu mesajlarla kanatlanır. Ve gönlü sürekli vustat mesirelerinde seyahat eder. Hani hatırlarsınız İbrahim bin Ethem hazretleri. 20 küsur sene sonra Kabe'nin yanında karşılaştığı. Evladını gösterirler Veya evladına babasını gösterirler Baba evlat Yirmi küsür sene sonra Karşılaşmış Ve sarılmışlardır birbirlerine Ama Bakın Bir babanın evlatla Sarılması Hasret gidermesi Ben gibi diyeyim Avam insanlar için gayet normal Ama O havas olursa o zat İbrahim min etem olursa Rabbe o kadar yakınlaşmış ve onun için her şeyini feda etmiş. Sarayları, makamları feda etmiş. Bana seni gerek seni demiş İbrahim min etem olursa işte o zaman müsaade edilmiyor ona. Ya İbrahim, bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir ses geliyor onun kalbine o kadar Rabb'e yakınlaşmış, tabiri diğerle harem odasına girmiş birisi de, bu ikazdan anlaşılması gereken hususu anlayarak diyor ki, Allah'ım senin sevgine mani olacak şeyi istemem al. Ve an geçmiyor ki, 20 yıl sonra karşılaşıp,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 bütün sevdiklerin elden gittiyse o var kalacak kim var ki dost tomarından o var sana daha yakın şah damarından o var arama ilaç yok eczahanede o var gayede sebepte ve bahanede o var o var onu bulan neyi kaybetmiş ki onu kaybeden neyi bulmuş ki evet Muhabbet kanatlarıyla Nefsini aşan Aşk-ı şevk buğdunda Rabbine ulaşan muhip Zahiri uzuvları Batini duygularıyla Gönlünün sultanına ait Hak ve mükellefiyetlerini Yerine getirirken Kalbi de hep Onu müşahede ile meşgul Hüviyeti Hakkın sübhatu veçiyle yanmış Ve Ve Hayrette, dudağında kase-i aşk ve önünde bir bir kayb perdeleri aralanırken o, bu perdelerin arkasından sızan baş döndürücü manaların mütalasıyla mahmur ve erişilmez bir temaşa zevki içindedir. Yürürken hakkın emriyle yürür, dururken onun emriyle durur, konuşurken ondan esintilerle konuşur, susarken de onun hesabına susar. O kimi zaman billah, kimi zaman minallah, kimi zaman da maallah'tır. Muhabbet, hakka nispet edildiğinde ihsan, halka isnat edilince de baş eğme, söz dinleme, kayıtsız şartsız inkiyat etme manalarına da hamledilmiştir ki, Rabiatul Adeviye'nin, Allah'a isyan edip durduğun halde onun muhabbetinden dem vuruyorsun. Kasem ederim bu anlaşılır gibi değil. Eğer muhabbetinde sadık olsaydın ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder sözleri bu mülahazayı ifade etme bakımından oldukça ehemmiyetlidir. Evet Allah var diyoruz yok gibi yaşıyoruz. Allah'ı seviyoruz diyoruz. Emirlerini dinlemiyoruz. Resulullah'ı seviyoruz diyoruz. Onun veda hutbesinde bize emanet olarak bıraktığını ifade buyurduğu Kitabullah ve sünneti Resulullah'a sarılmıyoruz. Üstadımızı seviyoruz diyoruz. Hayatımızda üstad gibi hassas olamıyoruz. Veya şu günümüzde Hoca efendiyi seviyoruz diyoruz. Hayatımızda, hizmetimizde onun gibi yaşamıyorsak nasıl olur Allah aşkına bu? Çünkü seven sevdiğine ittiba eder. Seven sevdiğine uyar. Öyle ya daha önceki programların birinde size Zübeyir Gündüzalp abi anlatmaya çalıştım. Üstadın talebelerinin hayatlarına bir bakın değerli dinleyiciler. Tabi kalbin zümrüt tepeleri bittikten sonra sizlerden bir de ricada bulunacağım. Ulaşabildiğiniz kitapçılardan kalbin zümrüt tepeleri kitabını alıp bir de kendiniz okumaya, kendiniz tefekkür etmeye, bir de kendiniz takip etmeye çalışın. Çünkü ben bazen bazı yerlerde sıkıldığınızı buradan hissediyor gibi oluyorum. Zaten adı üzerinde kalbin zümrüt tepeleri diye. Tepelere çıkmak öyle kolay değil değerli dinleyiciler. Tepelere zor çıkılır. Ama çıkıldığı zaman da orada enfes bir hava vardır. Enfes bir manzara vardır. Enfes ki dağcılar o kadar zahmeti. Zannediyorum boşa çekmiyorlar, orada bir şey için çıkıyorlar. Onun için sizler kalbinizin zümrüt tepelerini önce tespit etmek, bulmak, sonrasında da o tepelerin inkişafı adına o tepeleri seyretmek, işte bu kalbin zümrüt tepeleri size bir vesile olabilir zannediyorum. Onun için yıllar önce büyüğümüz bunun okunmasını, tavsiye buyurmuştu. Muhabbetin iki önemli rüknü vardır. Bir, zahiri ki her zaman sevgilinin hoşnutluğunu takip etmektir. Şimdi, her hareketimize parola sorma demiştik, hatırlarsınız. Bizler, hocalarımızı severiz. Alimlerimizi severiz. Büyüklerimizi severiz. Şeyhleri, Meşayıkları severiz. Niçin? Çünkü bunlar bizi Rabbimize yakınlaşmaya, bilmeye vesile olduklarından dolayı. Ama bizler için maksudun bizzat olamazlar, olmamalı. Onun için hatırlarsınız bir misal vermiştim. Vasıtayı, vesileyi Maksat ve gaye yerine oturtmamak Lazım demiştim Nasıl ki Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefat haberi Yayılınca Şehit edildiği haberi yayılınca Hazreti Ömer Çekti kılıcını o ölmez dedi Kim ona ölürse kellesini vururum Dedi Çok bağlılığının Sesiydi bu Ama itidal insanı İstikrar insanı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıktı dedi ki eğer sizler Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorsanız o her beşer gibi bu dünyadan göç edip gidecek. Ama Allah'a iman ediyorsanız Allah hay ve bakidir dedi. Onun için öncelikle yapacağımız yaptığımız işlerden Allah razı mı? Onu bir parola haline getirin değerli dinleyiciler. Bunun hacılıkla, hocalıkla, şeyhlikle, falanlıkla, filanlıkla alakası yok. İnsan kendi kalbine bunu yerleştirmesi, olmazsa olmaz bir husus haline getirmesi lazım. Zira ötede görülecek, göreceksiniz, göreceğiz. Belki bu dünyada bir hususun, ...bir meselenin çok önünde olan insanların... ...öte tarafta en geride bile... ...yer bulamadığına şahit olacaksınız. Hani... ...kep düştü... ...kel meydana çıktı derler ya... ...işte... ...her şey öte tarafta belli olacak. Bu noktadan sizler... ...yapmış olduğunuz her hususta... ...her meselede... ...bu parolayı... ...adeta... ...bu vizeyi sormadan... Yaptırmayın nefsinize, aklınıza, vücudunuza. Allah'ım sen bundan razı mısın? Allah razı mı bu işten? O razı olursa alim de razı olur, hoca da razı olur, şeyh de razı olur. Ama o razı olmazsa başkaları razı olmuş. Çok ehemmiyeti yok ki. Zira günümüzde değişik sahalarda görüyoruz. İnsan bu. Hani Üstad Hazretleri sizi yüzünüze karşı öven sizin dostunuz değil diyor. Eğer bir insanın içindeki o canavarı uyandırmak istiyorsanız o insanın yüzüne karşı övmeye başlayın. Yahu sen ne harikasın deyin. Sen ne güzelsin sen falansın filansın adamı yüzüne övmeye çalışın. Ama bir insanın dostuysanız o insanın yüzüne hatalarını tabi yine lisanıyla yani onun usulüyle ikaz etmeye çalışın. Her zaman sevgilinin hoşnutluğunu takip etmek. İkincisi batını ki iç alemini onunla alakalı olmayan her şeye karşı bütün bütün kapamaktır. Hak erleri Muhabbet dediklerinde bu manadaki muhabbeti kastederler. Onlara göre lezzet, menfaat, hatta manevi hazlara karşı duyulan alakaya muhabbet denmez. Dense dense ona mecazi sevgi denir. Ne var ki muhabbeti hakiki dahi olsa, mahbubat taalluku itibariyle herkeste aynı seviyede değildir. 1- Avamın muhabbeti. Düşe kalka bir muhabbettir ki bunlar hakikat-ı Ali aleyhissalatü vesselamın gölgesinde ihsan rüyaları görür, marifet şafaklarına dair emareler müşahede eder ve yer yer ötelerden şahaplarla ürperir, uzaktan uzağa hayret raşeleri duyarlar. İki, havassın muhabbeti ki onlar muhabbet aleminin üveyikleri gibidirler. Hemen her zaman Kur'an'ın aydınlık dünyasında, ahlak-ı sallallahu aleyhi ve sellemi, temsille ömürlerine derinlik kazandırırlar. Onu temsil ederken de maddi manevi bedeni ruhi hiçbir beklentiye girmez. Hiçbir zevke talip olmazlar. Vazifelerini en seviyeli şekilde yerine getirip başarılı bir temsil sergileyebilirlerse salkımları ağırlaşan meyve ağaçları gibi tevazu kanatlarını yerlere kadar indirir ve sevgili der inlerler. Bir falso ve fiyaskoyla sarsıldıklarında da nefislerinin başına çullanır ve onunla yaka paça olurlar. Üçüncüsü de havas ötesi havasın muhabbetidir ki bunlar Muhammed'i semada sallallahu aleyhi ve sellem yağmurla bütünleşmiş bulutlar gibidirler. Varlığı onunla duyar, onunla yaşar, onunla görür. ...onunla soluklarlar. Hiç bitmeyen bir devri daim içinde... ...sürekli dolar boşalır... ...dolarken... ...hasret, çile ve vuslat arzusuyla dolarlar. Boşalırken de... ...ışığa biner, yeryüzüne iner... ...ve canlı cansız bütün varlığı... ...şefkatle kucaklarlar. Muhabbet seviyeleri... ...farklı dahi olsa... ...ona aşk-ı yönelen herkes... ...alakasının seviyesine göre mukabele ve iltifata mazhar olur. Birinciler hususi rahmet ve inayet bulurlar onun kapısında. İkinciler celali ve cemali sıfatların idrak ufkuna ulaşır. Beşeri boşluklardan ve karanlıklardan kurtulurlar. Üçüncüler onun vücudunun nurlarıyla ziyadar olup eşyanın hakikatine uyanır ve varlığın perde arkasıyla münasebete geçerler. Yani Cenab-ı Hak evvela sübuhat-ı ile tecelli edip sevdiği kimselerin cismani ve zulmani sıfatlarını yakar, yıkar sonra da cemali nurlarıyla onları sem basar gibi ilahi sıfatlar dairesine alır. Damlayı derya, zerreyi de güneş yapar. Yani onları benlik ve nefisleri cihetiyle aczu fakra uyarır, yok oldukları izanına ulaştırır ve gönüllerini Zat-ı Luhiyet'in envar vücuduyla doldurur. Bir de değerli dinleyiciler en önemli husus nedir biliyor musunuz? Bir insanın diğer insanlardan farklı olmadığını idrak etmesi. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Eğer bir insan kendini diğer insanlardan farklı görüyorsa... O insana bilmem ki başka musibet vermeye yeter mi? En büyük musibetlerden birisi bu. Bir insanın kendini diğer insanlardan farklı görmesi. Mal yönüyle, servet yönüyle, makam yönüyle, şan yönüyle, şöhret yönüyle. Ne olursa olsun. Mevki yönüyle ne olursa olsun. Eğer bir insan kendini diğer insanlardan farklı görüyorsa bilmem ki başka bir belaya musibete lüzum var mı ona verilmece işte bu noktadan değerli dinleyiciler aman ha aman kendinizi başkalarından farklı görmeyin kendinizi sıradan bir insan bilin olabilir Allah ileride kimi nereden nasıl istihdam edeceğini Allah'tan başka kimse bilemez biz bilemeyiz bugün çok fakir olan yarın Şehrimizin ve ülkemizin sıra içerisine giren zenginlerinden biri olabilir. Bugün hiçbir yetkisi olmayan bir insan yarın en yetkili noktaya gelebilir. Bugün makamı mansıbı olmayan bir insan yarın makam itibariyle herkesin imrendiği bir makama gelebilir. Bilemeyiz ki. Hani 3-5 sene önce hapse giren bir vatandaş. Şimdi bu milletin başında. Demek ki evveli veya ahiri ne olacak Allah bilir onu biz bilemeyiz. Dolayısıyla kendinizi katiyen diğer insanlardan farklı görmeyin. Farklı görmeyin. Zira farklı görürseniz ötede farklı görünürsünüz. Ötede farkı gösterirler size. Onun için Efendimiz bazen oturmuş bir köleyle yemek yiyor. Bazen bir kadın... Onu çağırmış, yaşlı bir kadının bağışlayın, koyununun sütünü sağıyor. Öbür kadının belki bir ev işini yapıyor, yardım ediyor. Bir peygamber bakın bu. Hazreti Ömer bir gün mescitte hutbe verirken, mehrin çok fazla istenilmemesi gerektiğini, değerinin çok fazla tırmaması gerektiğini ifade edince, tabi o dönem şimdiki gibi değil, bayanlar da, hanımefendiler de cuma namazına iştirak ediyorlarmış. Hanımın bir tanesi kalkıyor diyor ki, Ey emir el müminin, ya Ömer, sen neye dayanarak söylüyorsun? Şu ayet, hanımların istediği kadar mehir isteyebileceğini ifade ediyor. Sen neye dayanarak söylüyorsun bunu deyince, o koca Ömer bakın, hutbe verdiği zaman Hazreti Abbas Efendimizin, 400 küsür kilometre, 450 kilometre onu dinlemek için gel diyor Ömer. Olduğu yerde oturuyor. Ya Ömer, bir kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyerek tekrar düzeltiyor. Onun için Üstad Hazretlerinin hayatını okuyun, Efendimizin hayatını okuyun, diğer büyüklerin hayatlarını okuyun, kendilerini farklı görmemişler. Ne olursak olalım altını bir daha çiziyorum en büyük hastalıklardan birisi kendini farklı görme hastalığı evet biraz bu mesele tabi bizi aldı başka noktalara götürdü yani Cenab-ı Hak evvela sübuhat-ı veçi ile tecelli edip sevdiği kimselerin cismani ve zulmani sıfatlarını yakar yıkar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 bir ebedi hayata erer ve ateşte kızarmış bir demirin ateş olmadığı halde kendini ateş zannedip ben ateşim dediği gibi o da duyuş ve sezişlerini bu türlü hulul ve ittihat şaibeli sözlerle mırıldanır bu türlü durumlarda esas olan göz açıklığı ve sünnet mizanlarıdır ama hale mağlup Müşahade ve hazlarıyla mahmur hak erleri bazen bu gerçeğe muhalif beyanda da bulunabilirler. Bu gibi durumlarda insaf ve onların niyetlerini araştırmak, aceleden hüküm vermemek çok önemlidir. Aksine insan farkına varmadan el mer'u ma'amene me habbe kişi sevdiğiyle beraberdir sözüyle maiyeti ilahiye masar pek çok kimseye düşmanlık beslemiş ve Men adeli veli, kutsi hadisinde ifade buyrulduğu gibi Allah dostlarına düşmanca tavır almakla Allah'a karşı ilanı harp etmiş olur. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Men adeli waliiye kutsi hadisinde ifade buyrulduğu gibi Allah dostlarına düşmanca tavır almakla Allah'a karşı ilanı harp etmiş olur demiş Cenab-ı Hak bizleri muhabbetullah ufkunda gerçek muhabbeti yakalayan sadece onun muhabbetiyle yanıp tutuşan ve o yanmanın tutuşmanın neticesinde gerçek dostluğa kavuşan gerçek insanlığa üruç eden insanlardan eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. hep mistane uğradı diyor gül işte Aile İlmi Hali bölümüne Bugün Enteresan bir soru var Kadınlar Ev dışında çalışabilirler mi? Hani Allah rahmet eylesin diyelim Selamet versin Naim Hocaya Atfen Erzurumlu Bir şey anlatırlar Naim Hoca bir gün Teraviye kıldırmış. Tabi Erzurum'un çok sevdiği bir insandır bu. Yine rahmet diliyoruz ona. Sonrasında aklına abdestinin şüpheli olduğu gelmiş. Dönmüş cemaate demiş ki. Ey cemaat. Bir şey söyleyeceğim sizden korkuyorum. Söylemeyeceğim Allah'tan korkuyorum. Ama demiş. Benim abdestim herhalde şüpheli. Şu teravih namazını siz bir daha ifa edin, bir daha eda edin. Şimdi rahmetli Adil Hoca Efendi bir vaazında da biraz böyle avam ifadeyle bu meseleyi anlatırken kendine mahsus lisanıyla şöyle bir ifadede bulundu. Sanki erkeklerin köküne gran girmiş de iş kadınlara kalmış filan diye bir ifadede bulundu tabi bunu derken biz kesin çalışılmasın manasında demiyoruz ama fakat şu da var ki hakikaten bu mesele üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele efendim kadının çalışıp çalışmayacağı konusunu soran bu şahsa Burada tek şıkkı tavsiyeyi pek isabetli bulmamaktayım demiş. Çalışamaz yahut da çalışmalıdır şeklinde tek hükmü takdim etmek herhalde ailenin içinde bulunduğu ekonomik şartları nazara almamak olur. Onun için Konya biraz geniş açıdan bakmaya çalışacağım. Şöyle ki, ideal olanı kadının çalışmamasıdır. Yani dışarıda. Yabancıların yanında çalışmaya mecbur kalmamasıdır. Çünkü kadının evindeki çalışması kendisine yetip de artar bile. Zaten evindeki çalışması da bir bakıma nafile ibadet hükmünde bir meşguliyettir. Hanımların bu konuda imtiyazlı durumları vardır. Beyine gönül rızasıyla hizmeti, çocuklarına bakması... Onlarla gece gündüz haşır neşir olması, nafile ibadetten başka bir manaya gelmez. Bu kutsiyette bir çalışma ise, düşünen bir hanımefendi için, tatmin edici olsa gerektir. Çünkü bu çalışma, yuvasında huzur, amel defterinde de sevaba vesiledir. Ancak, ekonomik şartların zorlamasıyla, Yabancıların yanında çalışmaya mecbur kalan hanımları da görmekteyiz. Bir mühim nokta da, Çalışacak hanımın ile olan durumudur. Hanımın çalışması, Beyinin izin ve rızasına bağlıdır. Beyinden izin çıkmaz, Rızası söz konusu olmazsa, Hanımın çalışması meşru da olmaz, Makul de görülmez. Bu izni vermeyen beyden, hanımın makul ve meşru isteklerine cevap verip vermediği araştırılır. Zaruri ihtiyaçları temin ediyor. Mecburi olan istekler eve getiriliyor da, hanım bunlara kanaat etmiyor, daha fazlasını, daha lüksünü ve israflısını talep ediyorsa, buna çalışma gerekçesi olarak bakılamaz, İhtiyaç üstü istekte bulunan hanımın arzularına haklılık payı verilemez. Bu konuda bazı hadisler bizi uyarmaktadır. Ahir zamanda lüks ve israf alıp yürüyecek. Öyle ki ihtiyaç olmayan şeyler dahi zaruri ihtiyaç telakki edilir hale gelinecek. Bu durumda hanımlar, kızlar, oğullar ailenin reisini isteklerini karşılaması konusunda zorlayacaklar. Helal kazançla bu istekleri karşılayamayan evin reisi de bu defa helal haram sınırlarını tanımaz hale gelecek. Ne bulursa almaya çalışacak. Böylece aile reisini çocuklarıyla ailesi uhrevi yönden felakete sürüklemiş olacaktır. Demek ihtiyaç anlayışı çok değişecek. Hadisin bu ikazı aile bireylerini ciddi şekilde düşündürmeli, çevrenin telkin ettiği ihtiyaç olmayan şeyleri de ihtiyaç gibi görmekten uzak kalmalı, helal lokmayla iktifa etmeye, nefsimizi razı etme basiretini göstermeliyiz. Aksi halde, beyi bırak, hanımın çalışması dahi geçinmeye yetmeyecektir. Çalışmak zorunda kalan kadınlar için, akla ilk gelen temel şartlar şunlar olsa gerektir. 1- Çalışma yerine gidip gelirken ve iş yerinde fitne olmayacak hanımı ve yakınlarını zihnin rahatsız edecek ahlaki davranışlar mevcut bulunmayacaktır. Yani çalışma ortamında emniyet ve ciddiyet bulunacaktır. 2- Çalışan hanım yabancı bir erkekle iki ikiye muhatap olmayacak, Baş başa kalma gibi mecburiyetler söz konusu hale gelmeyecektir. Bu konuda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ikazı her zaman hatırda tutulacaktır. Bir kadınla yabancı bir erkek iki ikiye muhatap olur. Baş başa kalırsa bunların üçüncüleri şeytandır. Buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Üçüncüsü de tesettürlü bulunmak, na mahremet, tesettürsüz muhatap olmak zorunda kalmamak demiş. Evet değerli dinleyiciler, bu münasebetle bir hususu daha zikretmeye çalışayım. Maalesef bu bayan çalıştırma biraz da böyle moda haline gelmiş. Ben yurt dışında şahit olduğum bir hadiseyi arz edeyim ülkeyi zikretmiyorum iki ay kaldığım yurt dışında bir ülkede buradan hicret diye gitmiş veya hizmet diye gitmiş veya en azından orada Rabbimin adını duyurmaya vesile olurum, olanlara destek olurum diye gitmişlerden, birini ziyarete gidiyoruz. Bir arkadaş beni, o iş adamının yanına götürdü. Oturduk çayını içerken, içeriye bir sekreter girdi, bir Rus bayan. O beyefendiye bir şey imzalattırmaya eğilince, bunu ifade etmekten de ediyorum ama, eğildiği zaman, her şeyi meydanda imzalattı çıktı ben o beyefendiye dedim ki biz olmasaydık bu bayan tek başına girecek bunu imzalatacak veya o maddeler üzerinde görüşecek miydiniz evet dedi hocam peki dedim bu esnada sen kalbine sahip olabildin mi dedim ben o biraz böyle anlamamazlıktan anlamamış gibi görünerek böyle sanki böyle bir umursamaz vaziyette vallahi ben kalbime sahip olamadım da kusura bakmadım yani. Aradan bir sene geçmedi ki o iş adamı duyduk. O Rus sekreterle evlenmiş, onu hanım yapmış. Şimdi bu maalesef iş adamlarında, tüccarlarda, sanayicilerde bir hastalık değerli dinleyiciler. Hacı da olsa, hoca da olsa Bilmem kim de olsa bilmem ney de olsa. Bunun izahı yok. İnsanlar dışarıda açıkta yapamadıkları şeyleri iş kılıfına büründürerek adı sekreter. Sekreter girip çıkacak ama işte Efendimiz bakın ne diyor. Ne olursa olsun adı ne olursa olsun isterse patron sekreter iş adamı, genel müdür, sekreter ne olursa olsun. Eğer diyor bir bayan bir erkekle yan yana gelirse şey şeytandır diyor. Bunun için bu meseleyi Efendimizin hadis süzgecinden bir daha geçirip bir daha kendi kendimizi kontrol etme hizaya çekmek zorundayız. Zira daha önceki bu aile ilmi haline ilk başladığım zamanlarda da hatırlarsınız ne hikmetse kadınlarımız evlerinde normal sıradan şeyleri giyerken iş yerlerine veya caddeye sokağa çıkarken en cezbedici en dikkat çekici vücut hatlarının her şeyiyle ortaya çıkarıcı giysilerle işine mesaisine çarşısına gidince eh ondan sonrasını anlatmaya lüzum var mı bilemiyorum onun için illa da yanında bayan çalıştırma durumunda olan insanlar için o ülkedeki o iş adamına söylediğim sözü söylüyorum. O adam sonrasında döndü dedi ki ''E hocam ne yapalım yani şimdi mecbur çalıştırıyoruz.'' ''Ha sen mecbur çalıştırıyorsan burada diyelim ki o doktor önlükleri gibi veya hemşire önlükleri gibi beyaz veya pembe sen iş elbisesi önlük dikersin gayet modern gayet kibar gayet temiz işte çağırırsın personelini buraya geldiğiniz zaman mesai dahilinde bunu giyeceksiniz burada olduğunuz müddetçe siz böyle bir kılık kıyafet içerisinde olacaksınız dersen dedim ona çünkü zaten o ülkelerde insanlar iş iş diye Allah Allah diyor senin her dediğini yapmak zorunda öyle yaparsan dedim şeytan seninle onun arasına girmez dedim ama demek ki o demem çok fayda vermemiş sonradan duyduk ki o vatandaş o Rus'u tabi kılıf da hazır ya işte Müslüman oldu bir insanın imanına vesile olduk abi adam imanına vesile olacak başka bulamadın mı yani ama işte biraz nefis biraz his biraz şehvet hepsi karışık neyse Allah hayli uğurlu etsin diyelim ama fakat bu konuda nefsin heva ve hevesine vesvesesine uymamak lazım veya o kapıyı açmamak lazım diyoruz değerli dinleyiciler bir sabahın bereketi programında yine programın sonuna gelmiş bulunuyoruz bu program içerisinde söylemiş olduğum sözlerden yanlış veya kötü bir husus sizin beğenmediğiniz hoşunuza gitmeyen bir söz sudur etmişse o bana aittir onu siz bana verin, anlattığım diğer şeyleri o sözlerin yargısı içerisinde inşallah değerlendirmeyin diyorum. Her şey gönlünüzce olsun, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet, aşk eksik olmasın. Rabbim umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınıza da düçar eylemesin. Ve dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın, dualarınız... Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve biz de duamıza geçiyor. Sonrasında yine günün şiiriyle sizlere Allah emanet ediyor. Sizlere hayırlı günler diliyoruz efendim.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 bilir, iddiadır görmemişin haberi. Her şeyi ruhuyla görenler bilir. Ermemişte yoktur bilgi eseri. Hakkın sırlarını erenler bilir. Hakikat semtine varmayan bilmez. Sırrı Allemnâ'yı görmeyen bilmez. Marifet güllerin dermeyen bilmez. Onun has bağına girenler bilir. Dünyayı dolaşan seyyahlar değil. Alev alev yanan emrahlar değil. Mihrap değiştiren ham ruhlar değil. yar. ...yar diyerek can verenler bilir. Aşk yolunda hep itilip kakılan... ...yığın yığın belalara takılan... ...horlanıp ve hor gözlerle bakılan... ...şanını yollara serenler bilir.